Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sabredemezsin demedim mi? dedi. Musa dedi ki, eğer bundan sonra sana bir şey daha soracak olursam, benimle arkadaşlık etme. O zaman benden ayrılmakta mazur sayılırsın. Yine yola koyuldular. Nihayet bir belde halkına vardılar ki, onlardan yiyecek istedikleri halde, kendilerini misafir etmekten kaçınmışlardı. Orada, Yıkılmak üzere bulunan bir duvara rast geldiler ve Hızır onu doğrultu verdi. Musa dedi ki, isteseydin bu yaptığın işe karşılık bir ücret alırdın. Hızır, işte bu seninle benim ayrılışımızdır dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü bildireceğim. O gemi, denizden geçimlerini sağlayan bir takım fakirlere aitti. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü arkalarında bulduğu her sağlam gemiyi gasp eden bir hükümdar vardı. Çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bu kafir tabiatlı çocuğun, ileride anne ve babasını isyan ve inkara sevk etmesinden korktuk. Ve istedik ki, Rableri onlara... Hu temizliği bakımından daha hayırlı ve merhamet yönünden daha yakın bir evlat versin. Duvar ise o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti ve altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin diledi ki onlar yetişkin çağa gelince hazinelerini oradan çıkarsınlar. Bütün bunlar Rabbinden bir rahmet eseridir. Yoksa ben kendi reyimle yapmış değilim. İşte sabredemediğim şeylerin açıklaması budur. Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve muhtaç olduğu her şeye ulaşacak bir sebep verdik. O da bir sebebi takip etti, bir yol tuttu. Nihayet, gün batısına vardı ve güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini gördü. Orada bir kavme rast geldi. Ona dedi ki, Ey Zülkarneyn! Dilersen, inkârlarından dolayı onları cezalandırır, dilersen onlara güzelce muamele edersin. O dedi ki, kim inkârında ısrar ederek zulmederse, onu cezalandıracağız. Sonra da, o, Rabbine döndürülür ve Rabbi de onu şiddetli bir azaba uğratır. Kim de iman eder ve güzel işler yaparsa, en güzel bir mükafatı hak etmiş olur. Biz de ona yapabileceği kolay şeyleri teklif ederiz. Sonra başka bir yol takip etti. Nihayet gün doğusuna varınca, güneşi öyle bir kavmin üzerine doğuyor buldu ki, biz onlara güneşten koruyacak bir siper vermemiştik. İşte Zülkarneyn'in hali böyleydi. Onun sahip olduğu her şeyi biz ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra başka bir yol takip etti. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onun önünde neredeyse hiçbir söz anlayamayacak haldeki bir kavmer asker geldi. Ey Zülkarneyn dediler. Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde fesat çıkarıp duran kimselerdir. Sana bir vergi versek, onlarla bizim aramızda bir set yapar mısın? O dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu makam ve nimet daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle yardım edin ki, onlarla sizin aranızda sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin, dedi. İki dağın arası demir kütleleriyle dolduğunda, Körükleyin dedi. Onu ateş haline getirince de, bana erimiş bakır getirin de, üzerine dökeyim dedi. Artık ne o setti aşabildiler, ne de onda bir delik açabildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmet eseridir dedi. Rabbimin vaat ettiği vakit geldiğinde, onu dümdüz yapar. Rabbimin vaadi ise haktır.'' Kıyamet günü geldiğinde, insanları denizin dalgaları gibi birbirlerine karışıp çalkalanır halde bırakırız. Derken, sura üflenir ve hepsini birden huzurumuzda toplarız. O gün cehennemi, kafirlerin gözleri önüne öyle bir sereceğiz ki, onların gözleri benim eserlerimi görüp de beni anmamak için perdeye bürünmüştü hakkı işitmeye tahammülleri de yoktu. İnkar edenler, beni bırakıp da benim kullarımı kendilerine dost edineceklerini mi sandılar? O kâfirler için biz cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işler bakımından en ziyade hüsrana düşmüş kimseleri size haber vereyim mi? O kimseler ki, Dünya hayatındaki bütün gayretleri boşa gitmiştir. Halbuki güzel bir iş yaptıklarını sanırlar. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden bütün yaptıkları boşa çıkmıştır. Biz de kıyamet gününde onlar için bir mizan tutmayız. İşte onların cezası cehennemdir. Çünkü kafir olmuşlar, ve ayetlerimizle peygamberlerimizi alaya almışlardır. İman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Zaten oradan ayrılmak da istemezler. De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa hatta bir o kadarını daha getirip ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmiştir. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ederse, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak tutmasın. Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâfâ ya <yâ> ayn-sâd. Bu ayetler, kulu Zekeriya'ya, Rabbinin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz etmişti. Ve demişti ki, ey Rabbim! Artık benim kemiklerim yıprandı. Başım ihtiyarlıkla tutuşup, saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda da, ey Rabbim! Ben hiç mahrum kalmadım. Şimdi arkamda bırakacağım akrabalarımdan endişe ediyorum. Hanımım ise kısırdır. Sen yüce katından bana bir veli bağışla. O hakkı de bana ve Yakub ailesinden kalan manevi mirasa varis olsun. Onu ey Rabbim rızana eriştir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz seni Yahya isminde bir evlatla müjdeleriz ki, daha evvel hiç kimseye bu ismi vermedik. Zekeriya, Benim nasıl çocuğum olabilir ey Rabbim dedi. Hanımım kısırdır, ben ise ihtiyarlığın son haddine vardım. Allah ona, Evet, öyledir diye vahyetti. Fakat Rabbim buyurdu ki, Bu benim için pek kolaydır. Bundan evvel de, Hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. Zekeriya dedi ki: Ya Rabbi, buna dair bana bir alamet ver. Allah buyurdu ki: Sapa sağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamaman senin için alamettir. Sonra Zekeriya, mescitten kavminin içine çıktı ve onlara: Sabah ve akşam Rabb'inizi tesbih edin diye işaret verdi Yahya dünyaya geldikten sonra ona ey Yahya Tevrat'a kuvvetle yapış dedik ve daha çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik ona tarafımızdan bir şefkat ve günahlardan temizlik verdik o da takva sahibi bir kul oldu anne ve babasına iyilik ederdi onlara karşı zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öldüğü günde, diri olarak kabrinden çıkarılacağı günde, selamet onun üzerinedir. Kitapta Meryem'i de an, hani o ailesinden ayrılarak, doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, ona Cebrail'i gönderdik. O da aynen bir beşer suretinde ona görünü verdi. Meryem senden rahmana sığınırım dedi. Allah'tan korkuyorsan bana dokunma. Cebrail ben Rabbinin bir elçisiyim dedi. Sana tertemiz bir oğul bağışlamak için geldim. Meryem dedi ki benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz biri de değilim. Cebrail, Evet, öyledir, dedi. Rabbin buyurdu ki, Bu benim için çok kolaydır. Biz onu insanlar için bir ayet ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Bu böyle takdir edilmiştir. Meryem, İsa'ya hamile kalıp, onunla beraber, uzak bir yere çekildi. Nihayet, doğum sancısıyla bir hurma dalına yapıştı. Ne olurdu, dedi. Bundan evvel ölüp de unutulup gitseydim. Aşağıdan ona, sakın üzülme diye bir nida geldi. Rabbin senin aşağı tarafında bir dere yarattı. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine taze hurma dökülsün. Hurmadan ye, dereden iç. Gözün aydın olsun. İnsanlardan birini gördüğünde ben Rahman için oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Nihayet onu kucağına alıp kavmine getirdi. Ey Meryem dediler. Andolsun ki sen çirkin bir şeyle geldin. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü birisi değildi. Annen de iffetsiz değildi. Meryem çocuğa işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Bulunduğum her yerde beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namaz ve zekatı emretti. Ve beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öldüğüm günde, Dili olarak haşredileceğim günde, Selamet üzerimedir. İşte Meryem oğlu İsa budur. Onun hakkında ihtilafa düştükleri sözün doğrusu da böyledir. Allah'ın evlat edinmesi olacak şey değildir. O her türlü noksandan münezzehtir. O bir işi dilediği zaman ona ol der o da olu verir. İsa onlara şunu da söyledi: Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. Sonra da çeşitli fırkalar İsa hakkında kendi aralarında ayrılığa düştüler. Gözle görecekleri o büyük günün azabı işte o kafirlerindir. Huzurumuza getirildiklerinde neler işitip neler görecekler. Lakin o zalimler şimdi apaçık bir sapıklık içindedir. Onları Allah'ın emrinin yerine getirileceği o hasret ve pişmanlık günüyle korkut. Çünkü onlar gaflettedirler ve iman etmiyorlar. Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ''Şüphesiz ki biz varis oluruz. Onlar helak olur. Biz baki kalırız ve hepsi hükmümüze tabi olurlar. Sonunda da huzurumuza döndürülürler.'' Kitapta İbrahim'i de an, muhakkak ki o pek sadık bir peygamberdi. Hani o babasına ''Ey babacığım'' demişti. ''İşitmez, görmez ve hiçbir ihtiyaçtan seni kurtarmaz şeylere niçin tapıyorsun?'' Babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana erişmiştir. Gel, bana uy da seni doğru bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Babacığım, korkarım ki Rahman'dan sana bir azap erişir de cehennemde şeytana arkadaş olursun. Babası, ey İbrahim dedi. ''Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu işe son vermezsen, seni taşlarım. Uzun bir müddet benden uzak dur.'' İbrahim, ''Sana selam olsun.'' dedi. ''Rabbimden senin için af dileyeceğim. Muhakkak ki o bana karşı çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum.'' Umarım ki Rabbime duam sayesinde sizin gibi bir betbaht olmam. Onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini terk edip çekilince, biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Her birini de birer peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden lütfettik. Ve insanların dillerinde doğruluk ve sena ile anılmayı nasip ettik. Kitapta Musa'yı da anın. Muhakkak ki o, ihlasa erdirilmiş bir kul idi ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından nida ettik ve onu bize vasıtasız muhatap olacak bir mertebeye yaklaştırdık. Ona tarafımızdan bir rahmet olarak kardeşi Harun'u peygamber verdik. Kitapta İsmail'i de an. Muhakkak ki o, vadinde sadıktı ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi, ve Rabbinin katında rızaya erişmiş bir kul idi. Kitapta İdris'i de an, muhakkak ki o pek sadık bir peygamberdi. Onu yüksek bir mekana yüceltik. İşte bunlar, Allah'ın nimetler bağışladığı peygamberlerdendir. Adem'in neslinden, Nuh ile beraber gemiye bindirdiklerimizin neslinden, İbrahim ile İsrail'in neslinden ve hidayet verip seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından hayırsız bir nesil geldi ki, namazı bırakıp nefislerinin arzularına uydular. İşte onlar, Cehennemin gayya deresini boylayacaklar Ancak tevbe edip iman eden Ve güzel işler yapan kimseler bundan müstesnadır Onlar cennete girerler Ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar Onların girecekleri yer Adın cennetleridir ki Rahman onu kullarına görmedikleri halde Vaat etmiştir Muhakkak ki onun vaadi yerini bulacaktır Orada hiçbir boş söz işitmezler, ancak selam ve iltifat işitirler. Ve orada sabah akşam diledikleri her zaman rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet, işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Gelecek olan, geçmiş olan ve ikisi arasında bulunan ne varsa, O'nun ilminde ve kudretindedir. Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir. O göklerin ve yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. O'na ibadet et, O'na ibadette sabret. O'nun isimleriyle adlandırılabilecek başka birisini bilir misin? İnsan, öldükten sonra kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım der. O insan daha önce kendisini hiçbir şey değilken yarattığımızı hiç düşünmez mi? Rabbine andolsun ki biz onları ve şeytanları huzurumuzda toplayacak. Sonra da cehennemin etrafında diz üstü hazır tutacağız. Sonra her topluluktan Rahman'a karşı isyan ve inatta en ileri gidenlerini ayıracağız. Cehenneme kimin daha layık olduğunu biz herkesten iyi biliriz. Sizden hiçbir kimse yoktur ki oraya uğrayıp da cehennemi görmesin. Bu Rabbin tarafından hükmolunmuş ve yerine getirilecek bir emirdir. Sonra emir ve yasaklarımıza karşı gelmekten kaçınmış olanları kurtuluşa erdirir, zalimleri ise orada dizüstü bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, kafirler iman edenlere, iki topluluktan hangisinin menzil ve makamları daha hayırlı, meclisleri daha güzeldi demişlerdi. Halbuki biz onlardan önce, malca ve gösteriş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, sapıklıkta olan kimsenin mühletini Rahman uzattıkça uzatır. Ya dünya azabını veya kıyamet gününde kendilerine vaad olunan şeyi gördüklerinde ise, kimin yeri daha kötü, kimin topluluğu daha zayıfmış bileceklerdir. Doğru yolu kabul edenlerin Allah hidayetini artırır. Baki kalan güzel işler ise, Rabbinin katında mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Akıbetçe de daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar edip de, bana mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Yoksa o, gayıptan haberdar mı oldu? Veya Rahman'dan bir ahit mi aldı? Asla! Onun sözünü biz elbette kaydedeceğiz ve azabını da arttırdıkça artıracağız. Sözünü ettiği mal ve evlat onun elinden çıkacak ve hesabı bize kalacak. O da tek başına huzurumuza gelecektir. Kendileri için bir izzet ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Heyhat! İlahları onların ibadetlerini inkar edecek ve onlara düşman kesilecekler. Görmedin mi ki biz kafirlere şeytanları musallat ettik. Onları inkar ve isyana sürükleyip dururlar. Sen onlar hakkında acele etme. Biz onlar için gün sayıyoruz. O gün geldiğinde takva sahiplerini Rahmanın huzuruna seçkin bir topluluk halinde çıkarırız. Mücrimleri ise susuz ve yaya olarak cehenneme süreriz. Rahmandan izin almış olanlardan başka hiç kimse o gün şefaat edemez. Bir de Rahman evlat edinmiştir dediler. Andolsun ki pek büyük ve çirkin bir şey ortaya attınız. Onların Rahman'a evlat yakıştırmaları yüzünden, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp yerlere geçecekti. Evlat edinmek, Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi de Rahman'ın huzuruna birer kul olarak gelirler. Andolsun ki, İlim ve kudretiyle Allah, onların hepsini ve her birini tek tek kuşatmıştır. Hepsi kıyamet gününde onun huzuruna teker teker gelirler. İman edip güzel işler yapanlar için, muhakkak ki Rahman, gönüllerde bir sevgi yerleştirecektir. Onunla takva sahiplerini müjdeleyip, inatçı bir topluluğu da korkutasın diye, Kur'an'ı senin lisanınla indirip kolaylaştırdık. Onlardan evvel de biz nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor, yahut onlardan gizli bir ses olsun, işitiyor musun? Taha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana meşakkat çekmen için indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan zat tarafından perderpey indirilmiştir. O Rahman ki, hükümranlığı arşı kaplamıştır. Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında ne varsa, hepsi O'nundur. Sen sözünü açığa vursan da, vurmasan da birdir. Şüphesiz ki o gizli olanı da bilir, onun daha gizlisini de. O Allah ki, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz durun demişti. Ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir kor getirir, yahut yanında bir yol gösterici bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ey Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi ayakkabılarını çıkar. Şüphesiz ki sen mukaddes bir vadide tuva'dasın. Seni ben peygamber seçtim. Şimdi vahyolunanı dinle. Muhakkak ki Allah benim. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Onun vaktini gizliyorum ki, Herkes neye çalışıyorsa, Onun karşılığını görsün. Kıyamete inanmayıp, Kendi hevesine uyan kimse, Sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır dedi. Ona dayanırım, onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim, onunla daha başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at, ey Musa, buyurdu. Musa, onu yere attı, o da hızla hareket eden bir yılan verdi. Allah buyurdu ki, onu tut, sakın korkma, biz onu eski haline döndüreceğiz. Elini de koynuna sok ki, Başka bir mucize olarak elin kusursuz ve bembeyaz bir nur şeklinde çıksın. Ta ki sana en büyük ayetlerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Musa dedi ki, gönlüme genişlik ver Rabbim. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ta ki sözümü iyice anlasınlar. Ailenden bir yardımcı olarak da bana kardeşim Harun'u ver, onunla beni takviye et, onu vazifeme ortak et, ta ki seni çokça tesbih edelim ve seni çokça analım, muhakkak ki bizi hakkıyla gören sensin. Allah buyurdu ki, istediğin sana verildi ey Musa, Andolsun ki başka seferde sana lütufta bulunmuştuk. O zaman annene gereken her şeyi vahyetmiştik. O zaman, yavrunu sandığa koy, sandığı nehre bırak, nehir de onu sahile atsın ki, bana ve ona düşman olan kişi onu bulup alsın, diye annene bildirmiştik. Nezaretim altında yetiştirilesin diye, tarafımdan sana bir sevimlilik verdim. Hani kız kardeşin gidip de, ona bakacak birisini size bulayım mı demişti. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Sonra birisini öldürmüştün ve biz seni onun sıkıntısından da kurtarmıştık. Ve seni türlü türlü musibetlerle imtihan etmiştik. Sonra medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra da ey Musa takdirimizle bugünlere geldin. Ve seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin, beni anmakta ve hakkı tebliğde kusur etmeyin. Firavun'a gidin, çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki söz dinler, yahut Allah'tan korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize saldırmasından veya daha da azgınlaşmasından endişe ederiz. Allah korkmayın buyurdu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim işitir ve görürüm. Şimdi ona gidin ve deyin ki: Biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını serbest bırakıp bizimle gönder ve onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden mucizeyle geldik. Selam hidayete uyanlara olsun. Azabın ise peygamberleri yalanlayıp haktan yüz çevirenler üzerine olacağı bize yolunmuştur. Firavun, kimmiş sizin Rabbiniz ey Musa dedi. Musa, Rabbimiz her şeyi yerli yerince yaratan ve fayda ve zararlarını göstererek onu yaratılış maksadına sevk eden zattır dedi. Firavun, evvelki kavimlerin hali ne olacak diye sordu. Musa dedi ki, ona dair bilgi Rabbimin katında, levh mahfuzdadır. Rabbim ne şaşırır, ne unutur. O Rabbim ki, yeryüzünü size beşik yaptı. Onda size yollar açtı ve gökten de suyu indirdi. İşte biz o suyla çeşit çeşit bitkilerden çiftler çıkarırız. Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için deliller vardır. Sizi topraktan yarattık. Yine, ona döndüreceğiz ve bir defa daha ondan çıkarıp dirilteceğiz. Andolsun ki biz Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalanladı ve inanmamakta direndi. Ey Musa dedi, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmak için mi geldin? Biz de sana onun gibi bir sihir göstereceğiz. Buluşmamız için bir yer ve zaman tayin et. ''Senin de, bizim de itiraz etmeyeceğimiz uygun bir yer olsun.'' Musa, ''Sizinle buluşma zamanı bayram gününde insanların toplandığı kuşluk vakti olsun.'' dedi. Firavun dönüp gitti. Bütün hünerini ve sihirbazlarını topladı. Sonra kararlaştırılan günde geldi. Musa sihirbazlara, ''Yazıklar olsun size.'' dedi. ''Allah'a karşı yalan uydurmayın.'' yoksa sizi azabıyla helak eder, Allah'a karşı yalan uyduran, muhakkak hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar, meseleyi aralarında tartışıp, gizlice fısıldaştılar. Dediler ki, bu ikisi ancak birer sihirbazdır ki, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak, ve en üstün din olan, sizin dininizi yok etmek istiyorlar. Bütün hünerinizi toplayın, Sonra hep beraber saf halinde gelin. Bugün üstün gelen kurtulacaktır. Ey Musa dediler. Ya sen at veya önce biz atalım. Musa önce siz atın dedi. Sihirbazlar ellerindekini atınca onların ipleri ve değnekleri sihirlerinden dolayı koşuyormuş gibi ona göründü. Musa içinde bir korku hissetti. Korkma dedik. ''Üstün olan sensin. Elindekini bırak, onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye gitse iflah olmaz. Musa'nın asası sihirleri yutunca, sihirbazlar secdeye kapanıp, ''Biz Harun'la Musa'nın Rabbine iman ettik.'' dediler. Firavun, ''Demek ben izin vermeden ona iman ettiniz.'' Dedi, o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına kesip hepinizi hurma dallarında sallandıracağım. O zaman hangimizin azabı daha şiddetli ve devamlıymış göreceksiniz. Dediler ki, bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edecek değiliz. Artık elinden geleni yap. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Biz Rabbimize iman ettik. Ta ki günahlarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirbazlıktan dolayı bizi affetsin. Allah'ın sevabı daha hayırlı, azabı da daha devamlıdır. Rabbinin huzuruna mücrim olarak gelenin cezası cehennemdir. Orada ne ölür ne de yaşar. Kim de güzel işler yapmış bir mümin olarak ona kavuşursa, yüksek dereceler işte onların hakkıdır. Onlar için altından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Günahlarından arınanların mükafatı işte budur. Andolsun ki biz Musa'ya şöyle vahyettik. Mümin kullarımla beraber gece vakti yola çık. Sonra asanı vurup denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun ve ordusunun size yetişmesinden korkma. Boğulmaktan da endişe etme. Firavun ordusuyla onların peşine düştü. Sonra da deniz onları dehşetli bir şekilde kaplayıverdi. Firavun kavmini böylece saptırmış, doğru yola çıkaramamıştı. Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimizi size vaat ettik. Üzerinize de bıldırcın etiyle kudret helvası indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin helal ve temiz olanlarından yiyin ve onlarda haddi aşmayın. Yoksa gazabıma müstehak olursunuz. Gazabıma müstehak olansa helak olup gitmiştir inkardan dönüp tevbe eden, iman edip güzel işler yapan ve hidayette devam eden kimse için de muhakkak ki ben çok bağışlayıcıyımdır. Allah buyurdu ki, seni kavminden ayrılmakta acele ettiren nedir ey Musa? Musa, onlar benim izimdedir dedi. Rızana kavuşmak için sana çabuk geldim ey Rabbim. Allah buyurdu ki, ''Senden sonra kavmini imtihana uğrattık ve Samir'i onları yoldan çıkardı.'' Musa, üzgün ve kızgın şekilde kavmine döndü. ''Ey kavmim!'' dedi. ''Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunup, Tevrat'ı vereceğini bildirmemiş miydi? Aradan çok mu zaman geçti? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak mı istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?'' Dediler ki, sana verdiğimiz sözden kendi irademizle caymadık. Biz Mısır'dan çıkarken o kavmin zinet eşyalarından bir takım yükler almıştık. Onları ateşe attık, aynı şekilde Samiri de attı. Sonra Samiri onlara, böğren bir buzağı heykeli yaptı. Sizin de, Musa'nın da ilahı budur dediler. Musa onu kaybetti, Tur'da arıyor. Görmüyorlar mıydı ki, o heykel onlara bir sözle karşılık veremez. Üstelik kendilerine bir fayda yahut zararı da dokunamazdı. Andolsun ki, Harun onlara daha önce, ''Ey kavmim'' demişti. ''Siz bununla intihan edildiniz. Muhakkak ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz de bana uyun ve emrime itaat edin.'' Onlar, Musa dönünceye kadar, Buzaya tapmaktan vazgeçecek değiliz, dediler. Musa dönüp geldiğinde, ''Ey Harun!'' dedi, ''Onların sapıttığını görünce sana ne engel oldu? Neden bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?'' Harun, ''Ey anamın oğlu! Saçımı sakalımı bırak!'' dedi. ''Bana sözümü tutmadın ve İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın demenden korktum da üzerlerine gitmedim.'' Musa, ey Samiri, ya bu senin yaptığı nedir, diye sordu. Samiri, ben onların görmediğini gördüm, dedi. Cebrail'in ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım ve erittiğim zinet eşyalarının içine attım, bu işi nefsim bana böylece hoş gösterdi. Musa, defol, dedi. Bundan böyle sana öyle bir hastalık arız olacak ki, kimseyle temas edemeyecek ve hayatın boyunca bana dokunmayın deyip duracaksın. Ahirette ise sana vaat edilmiş bir azap vardır ki asla kurtulamayacaksın. Şimdi tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu nasıl yakacağız? Sonra da ufalayıp parçalarını denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak o Allah'tır ki Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan ibret ve tefekkür kaynağı bir kitap verdik. Kim o kitaptan yüz çevirirse, kıyamet gününde ağır bir günahı yüklenmiş olur. O günahın azabı içinde, Ebedi olarak kalacaklardır. Kıyamet gününde ne kötü bir yüktür o. O günkü sura üflenir ve biz mücrimleri o günde gözleri dehşetten göermiş olarak huzurumuzda toplarız. Aralarında, dünyada olsa olsa on gün kalmışızdır diye fısıldaşırlar. Biz onların ne söylediklerini daha iyi biliriz. Onların daha makul düşünenleri ise, bir günden daha fazla kalmadık derler. Sana kıyamet gününde dağların ne olacağını soruyorlar. De ki, Rabbim onları kül gibi ufalayıp savuracak. Sonra yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak. Öyle ki, onda ne bir çukur görürsün, ne de bir yükseklik. O gün insanlar hiçbir tarafa sapmaksızın, kendilerini çağıran İsrafil'in davetine uyacaklar. Rahmanın korkusundan bütün sesler kısılmıştır. Artık fısıltıdan başka hiçbir ses işitemezsin. O gün Rahmanın izin verip sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların ilmi ise bunu asla kavrayamaz. Bütün yüzler, Ezeli ve ebedi hayat sahibi olan ve her şeyin varlığı onunla kaim bulunan Allah'ın huzurunda eğilmiştir. İnkar ve şirk zulmünü yüklenmiş olan kimse o gün hüsrana düşmüştür. Mü'min olarak güzel işler yapanlarsa ne zulme uğramaktan korkarlar ne de sevapların eksilmesinden. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda azabımıza dair tehditleri çeşitli şekillerde açıkladık. Ta ki insanlar günahtan sakınsınlar yahut kendileri için bir öğüt ve ibrete vesile olsun. Mülkün hakiki sahibi olan ve hükmü her şeye geçen Allah ne yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur'an'ı okumakta acele etme. Ve ey Rabbim, benim ilmimi artır de. Andolsun ki, daha evvel Adem'e de bu ağaca yaklaşmayın diye emretmiştik. O ise bunu unuttu. Fakat biz onu hatada ısrarlı bulmadık. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis hariç, hepsi secde ettiler. O ise secde etmemekte diretti. Biz de, Ey Adem dedik. Şüphesiz ki bu senin ve hanımının düşmanınızdır. Sakın sizi aldatıp da cennetten çıkarmasın, sonra meşakkate düşersin. Cennette sana ne acıkmak vardır, ne çıplak kalmak. Orada susamazsın, güneşten rahatsız da olmazsın. Derken şeytan ona vesvese verdi ve Ey Adem dedi. Meyvesinden yediğinde ebediyen cennette kalacağın bir ağacın ve tükenmez bir mülkün yolunu sana göstereyim mi? Ondan yiyince avret yerleri verdi ve cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Adem böylece Rabbine isyan etti ve umduğuna eremedi. Sonra da Rabbi onu peygamber seçti. Tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Buyurdu ki Birbirinize düşmanlar olarak hepiniz cennetten inin. Benden size bir hidayet rehberi geldiğinde, kim benim gösterdiğim yola uyarsa, sapıtmaz ve betbah da olmaz. Kim benim kitabımdan yüz çevirirse, onun da geçiminde darlık olur ve kıyamet gününde onu kör olarak haşrederiz. O zaman, ''Ey Rabbim'' der, ''Niçin beni kör olarak haşrettin?'' Halbuki ben dünyada çok iyi görüyordum. Allah buyurur, evet öyleydin. Fakat sana ayetlerimiz geldiğinde sen onları unutmuştun. Bugün de sen böyle unutulursun. Hevesine uyup haddini aşan ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseyi, biz işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha devamlıdır. Biz onlardan önce de nice nesilleri helak ettik. Bu onlara ders olmadı mı? Halbuki kendileri de onların yurtlarında gezip duruyorlar. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Eğer Rabbin cezayı kıyamet gününe bırakmış ve onlar için muayyen bir ecel takdir etmiş olmasaydı, elbette onlar cezalarını hemen buluverirdi. Sen onların söylediklerine sabret, Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında da Rabbini tesbih et ki onun rızasına eresin. Onlardan bir kısmına kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne de gözünü dikme. Rabbinin sana nasip ettiği rızık elbette daha hayırlı ve daha devamlıdır.'' Ailene namazı emret. Sen de namaza sabır ve sebatla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz. Akıbet, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarındır. Rabbinden bir mucize getirseydi ya, dediler. Bu peygamber ve Kur'an hakkında evvelki kitaplarda bulunan apaçık deliller onlara gelmedi mi? Eğer biz ''Bu peygamberleri göndermeden evvel onları azapla helak etmiş olsaydık, o zaman da diyeceklerdi ki, ''Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle zelil ve rezil olmadan senin ayetlerine uysaydık.'' ''De ki, herkes akıbetini bekliyor, siz de bekleyin, dost doğru yolun yolcusu olan ve hidayete eren kimmiş yakında bileceksiniz.''